32. konu, Dımam Bin Sa, Lebe'nin Hazreti Peygamber'e elçi olarak gönderilmesi ve onun Hazreti Peygamber'le konuşarak Müslüman olması, İbni İshak, İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Beni Sa'd Bin Bekir, Dımam Bin Sa, Lebe'yi elçi olarak Hazreti Peygamber'e gönderdiler. Dımam Hazreti Peygamber'e geldi, devesini mescidin kapısında çöktürdü, hayvanın ayağını bağladı ve sonra da Hazreti Peygamber'in yanına girdi. O, sahabeleriyle birlikte oturuyordu. Dımam kuvvetli, bedeni kıllı ve iki örgü sahibi bir kimseydi. Gelip Hazreti Peygamber ile sahabelerin yanında durdu. "Abdulmuttalib'in oğlu hanginizdir, dedi. Hazreti Peygamber, "Abdulmuttalib'in oğlu benim, dedi. Dımam Muhammed misin, diye sordu. Hazreti Peygamber evet, dedi. Bunun üzerine Dımam ey oğlu, ben sana bazı şeyler soracağım ve çok da sert davranacağım, Sakın bundan dolayı bana kırılma, dedi, Hz. Peygamber de kırılmam, istediğini söyle, deyince dımam senin ve senden öncekilerin ve kıyamete kadar senden sonra geleceklerin ilahı olan Allah ile yemin verdiriyorum, seni Allah mı bize peygamber olarak gönderdi, diye sordu, Hazreti Peygamber evet, dedi, dımam senden öncekilerin ve senden sonra geleceklerin ilahı olan Allah ile yemin verdiriyorum, Bizim yalnızca Allah'a tapmamızı ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamamızı ve atalarımızın tapmakta oldukları bu putları atmamızı sana Allah mı emretti, diye sordu. Hazreti Peygamber yine evet, deyince dıma emeğine senden öncekilerin ve sonrakilerin ilahı olan Allah ile yemin verdiriyorum. Bizim beş vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti, dedi. Hazreti Peygamber'e Allah'ım, evet, dedi. Sonra dımam, İslam'ın bütün farzlarını, zekat, oruç, haç hepsini teker teker sordu ve yemini de tekrarladı. Hz. Peygamber bunların hepsinde ona aynı cevabı verdi. Sonunda ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun rasulüdür. Ben bütün bu farzları da yerine getireceğim. Beni hangi şeylerden men etmişse onları terk edeceğim ve farzlardan da ne bir eksik ve ne de bir fazla yapacağım, dedi. Sonra da devesine bindi ve gitti. Hz, peygambere er şu iki örgü sahibi, dediklerinde doğru ise cennete girdi demektir, buyurdu.